Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselamu ala ve vebat. Hanımlar için yeni bir yasak, dokuzuncu yasak, kocaya isyan. Saliha bir hanımın kocası ile geçiminde kanaati ve söz dinleyip itaat etmeyi elden bırakmaması gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kadınların kocaları ile iyi geçinmelerini, onlara iyilikte bulunmalarını emretmiş, kocalarına isyan edip kötülük etmelerini ise yasaklamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir kimsenin başka birine secde etmesini emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Muhterem Müslümanlar, Allah rızası için burayı tekrar okuyorum can kulağıyla dinleyin. Çok önemli bir mevzu. Bir kimsenin başka birine secde etmesini emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Bu hadis, Tirmizi'de 1159 nolu hadis olarak sahih bir senetle Ebu Hureyre hadisi olarak zikredilmiştir müracaat etmek isteyen oraya bakabilir. Başka bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah kocasına muhtaç olduğu halde eşene, eşine teşekkür etmeyen kadına bakmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en hayırlı kadının kim olduğu sorulduğunda o şöyle cevap vermiştir. Emrettiğinde itaat eden Baktığın zaman sevinç duyduğun, hem kendi nefsini hem de kocasının malını koruyan kadındır. Bu hadis İmam Neseyi de geçmekte. Bütün Müslüman kadınların kocalarına itaat ederek, sözlü ya da fiili olarak kocalarına kötülük etmeyerek Rabbini razı etmesi gerekir. Çünkü kocası... O'nun hem cenneti hem de cehennemidir. Kadının kocasına göstereceği bu itaat, kocası bir günahı emredecek olduğunda bile uygulayacak mutlaka bir itaat olmalı mıdır? Elbette ki hayır. Müslüman hanım kardeşim. Hanımın kocasına olan itaati Rabbimizi gazaplandırmayacak şeylerle sınırlıdır. İçinde Allah'a ya da Resulüne isyan bulunan bir emir verdiğinde sadece bu emri hususunda kocasına itaat etmez. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Allah'a isyan olan konularda yaratılmışlara itaat olmaz. İtaat ancak maruf şeylerdedir. İmam İbnül Cevzi rahimahullah şöyle diyor. Kocaya itaatin vacip olduğu konusunda zikrettiklerimiz, kadının helal olmayan konularda itaat göstermesini kapsayıcı değildir. Kocanın hayız döneminde veya hoş olmayan yerden veya Ramazan ayı günlerinde cinsel birleşimde bulunmayı istemesi ve buna benzer masiyetler misal olarak verilebilir. Allah'a isyan olan yerde yaratılmışa itaat kesinlikle yoktur. 10. Yasak Hiçbir gerekçe yokken kadının kocasından boşanmak istemesi. Ey Müslüman hanım kardeşim! Evlilik, Allah ve Resulünün bizleri teşvik edip özendirdiği meşru amellerdendir. Evlilik, erkek ile kadın arasında kurulan şer'i bir bağdır. Evliliği belli sınırlar çevrelemekte, belli kanunlar düzenlemekte ve belli amiller etkisi altına almaktadır. Bu amiller ya Rabbani toplumun yapısında bir tuğla olacak, Kur'an ve sünnetin hidayetinden beslenen İslami bir ailenin kurulması yönünde etki ederler ya da hem karı kocaya hem de çocuklara hem de topluma olumsuz etkiler yapacak şekilde aileyi bozup parçalamak yönünde etki ederler. Bu nedenle Allah yaratıcımız, hakkımızdaki her şeyi en iyi bilen Rabbimiz ahlakların, huyların birbirine uymayabileceğini, fikirlerin ahenk içinde,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 Başka yol kalmayınca boşanarak ayrılabilirler. Fakat Allah Azze ve Celle bu boşanma şeriatı için belli bir sistem koymuş, belli sınırlar çizmiştir. Her isteyen kadın ve erkek bu sınırları ve sistemi aşamaz. Bu sınırlardan biri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yasaklamış olduğu hiçbir gerekçe bulunmadığı halde, Kadının kocasından kendisini boşamasını istemesidir. Kocalarından bu istekte bulunan kadınlar ki zamanımızda böyle kadınların sayısı oldukça fazladır. Hakkında şiddetli cezalar bulunduğunu beyan ederek şöyle buyuruyor. Hiçbir gerekçe yokken kocasından kendisini boşamasını isteyen herhangi bir kadına cennetin kokusu haramdır. Lütfen tekrar dinleyin. Hiçbir gerekçe yokken kocasından kendisini boşamasını isteyen herhangi bir kadına cennetin kokusu haramdır. Geçmiş konularda okuduğumuz üzere cennetin kokusu şu kadar mesafeden duyulur buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah azze ve celle hanım kardeşlerimizi bu fitneye düşmekten korusun. 11. yasak, nankörlük etmek. i̇bn Abbas radiyallahu anhuma'dan gelen rivayete göre o şöyle söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bana cehennem gösterildi. Bir de baktım ki cehennem ehlinin çoğunluğu kadınlar. Onlar küfrederler. Allah'a mı küfrederler diye soruldu. Eşlerine, eşlerinin kendilerine olan güzel muamelelerine ve iyiliğine karşılık küfrediyor, nankörlük ediyorlar. O kadınlardan birine bütün zamanlar boyunca iyilikte bulunsan ve sonra senden bir şey görse zaten senden hiçbir hayır görmedim ki der. Bu hadis Bukhari ve Müslim'de geçmekte. Esma binti Yazid, radıyallahu anhadan gelen rivayete göre o şöyle anlatıyor. Biz kadınlarla beraberken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza uğrayıp selam verdi ve şöyle dedi. Nimet verenlere küfretmekten sizleri sakındırırım. Ey Allah'ın Resulü nimet verenlere küfretmek nedir diye sorduk. O şöyle buyurdu. İçinizden birisi ana babasının yanında uzun süre evlenmeden evde kalır ve evlenmek de istemez. Ardından Allah Celle Celaluhu kendisine bir koca ve bu kocadan mal ve evlat nasip eder. Daha sonra da kızıp ben bu adamdan hiçbir gün bir hayır görmedim der. Müslüman hanım kardeşim. Kocaya küfretmek, nankörlük etmek, nimete küfretmek, nankörlük etmekle aynı şeydir. Bu da kocadan gelen nafakaya öfke duymakla eşdeğerdir. Bu durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en güzel şekilde beyan ve izah etmiştir. Böylelikle kıyamet gününde kocasına yaptığı muamele hakkında, İyilik mi yaptın, nimetine nankörlük mü ettin, nafakasını beğenmemezlik mi ettin diye sorulduğunda Allah'ın huzurunda hiçbir kadının mazereti olmayacaktır. Maalesef bu davranış ne gibi tehlikeli bir sona, ne derece büyük bir günaha sebep olduğunu bildikleri halde birçok Müslüman hanım arasında yaygın olarak görülmektedir. Kadınların birbirlerini uyarıp sakındırmaları gerekir. Çünkü bu ahlak, kıyamet gününde kadının başına gelecek azabın sebeplerinden birisidir. Ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin.